Ulûhiye tevhidini gerektirir. O zaman ilişki neymiş burada? Gerektirme ilişkisi var. Yani ruvüye tevhidinin ulûhiye tevhidini gerektirme, mecbur kılma ilişkisi var arkadaşlar. Bir de ulûhiye tevhidi ise yani wa tevhidul ulûhiye zimun bir <gülüyor> tevhidi Tam da tersi. Ulûhiye tevhidi ise ne? Pardon mutadam <gülüyor> li tevhidul ruvüye. tevhidi ise ruvüye tevhidini ne yapar? İçerir.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 Elenlerden olur, olurdu. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? İzha, Bunları bir iki diye isimlendiniz de kaydeleri. İzâ câekel munâfikûne kâlu neşhedû inneke lerasûlullah Münafıklar gelip sana şunu şahadet ederler. Ne? Muhakkak ki sen Allah'ın resulüsün derler. Wallahu ya'lemu inneke lerasûluh Tabi Allah da biliyor ki sen onun resulüsün. Wallahu yeşhedû innel munâfikîne lekâzibûn Allah şehadet ediyor ki münafıklar nedir? Yalancılardır.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 Ne yapıyor arkadaşlar? Bu şartları sayıyor. Tamam. Şimdi Fethül Mecid kitabında kaç tane şart sayıyor? 7 tane şart sayıyor. Şimdi Kurret Uyunil Muvahredinde ise yani diğer bir kitabında ise kaç tane sayıyor? 8 tane sayıyor. 8. ise ne zikrediyor? Allah'tan başkasına ibadet edilenlere küfretmek. Tamam. Şimdi Allahu Alem buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü yani şöyle bir sorun var. Mesela talebelerin zihninde bu bir tablo şeklinde yer etmiş La ile olan 7 şartı. Bu biraz işgal. Şimdi Allahu alem şeyhlerin zikrettikleri bu 7 şart 7 şart hasır olarak yani bir sınırlama olarak değildir. Misal verme babındandır ve ve bunda icma var. Allah Alem. Bunda icma var. Hiç kimse la ilaha illallah'nın şartını yedi olarak sınırlandırma babından ilk halimlerimizden hiç kimse söylememiş. Günümüzde mutahhirlerden bilmediğimiz birileri çıkmıştır Allah Alem. Ama racı olan görüş böyle bir sınırlama yok ve olamaz, mümkün değil. Yani la ilaha illallah gibi azim bir mefhumun mefhumu çok dar sınır almaktır bu yani. Tamam. Bunu bilelim inşallah. Tabii bunu biraz açacağız.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 Neyi? Terk etmenin zıttı. Yani terk etmeyi nef nedir arkadaşlar? İnkiyat dördü. İnkiyat ney? Boy neyime. <gülüyor> Bunu tersiyle baktığımızda neyi nef ediyor bu boy Dini terk etmeyi nef ediyor. Yani ona teslim olup boyun eğeceksin. İsyan Yani terk etme, isyan biraz daha farklı. Yani isyan biraz daha farklı. Beşincisi, çünkü neden? Yani isyan, isyanı şeyi şey karşılamıyor.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 La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözü, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen mağbud yoktur demektir. İlah, alçalık boyun eğilip mağbud edilmekle... Tam şartlarından ilah. başla, tam şartlarından en alta bak. La ilahe illallah şehadetinin şartları. Evet. Yedi şartı vardır. Bazı alimler bu yedi şartın hepsini birden şu mısrada zikretmişlerdir. Ilim, yakın, ihlas ve sıdkın beraberinde muhabbet, inkiyat ve kabulü. O, o da neydi demin? İlmun ve yakinun ve sıdkuka me'a muhabbetin ve inkiyadin vel kabulü laha. Bu şekilde yapmışlar. Evet. Birincisi ilim, bilmek. La ilahe illallah kelimesini red ve isbat ile kastedilen manasını cahileti ortadan kaldıran bir ilimle bilmek. Allah Teala'nın şu buyruğu, bunun delili. Bakın şimdi arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Şimdi...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 Hazreti Osman radıyallahu anh'dan merfu olarak nakledilen sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu belirtilmektedir. Kim Allah'tan başka bir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete gider. Bir ayet getirdi, ilim geçti içinde. Başka bir de hadis getirdi Osman İbni Affan hadisi. O da ne? Onda da ilim var. Devam. İkincisi yakin, kesin inanç. Şüpheyi, yok, şüpheyi ortadan kaldıran kesin bir inanç. allah Teala şöyle buyurmakta: Yani kesin bir inanç, yakın.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 Bununla halisane bir biçimde yalnızca Allah-u Teala'ya yaklaşmayı diremek. Evet. Zira Allah sen şöyle dağala, yap. Başlıkları oku ve delillerini zikret sadece. Açıklamayı yapma. Evet. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Dikkat et. Halis yalnız Allah'a... Var ya mı ihlas lafı? Var. Evet. Devam. Yine şöyle buyurmuştur. O halde sen de dini yalnız Allah'a kılarak ihlas ile ona kulluk et. Ya, evet. Aynı. Evet. Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur.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 Başka 8'i sayıyor mu 8 falan? Tamam. Şimdi genel olarak bazı şeyler zihinde karışık da olsa bir şeyler oluşturdu. Şimdi bunlar neden arkadaşlar? Bakın. Biz ne dedik? Dedik ki Allahu Alem icma var ki ümmette. Kimse bu yedi şartı la ilahe illallah'ın sınırlama babında zikretmemiştir. İlk alimlerden özellikle. Neden? Dikkat edin. Bir, çok, bir çoğunun dört tanesi harici diğer üçünün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 mensus edilen yani üzerinde hakkında la ilahe illallah lafzı ve yanında onun şartı olarak zikredilen sadece dört tane şart vardır bu 7 tanede. Ney arkadaşlar bunlardan bir tanesi ilim. İlim. Şimdi bakın bu ilim yani bin nas la ilahe illallah geçmiş ve yanında ilim şartı vermiş. Bunu hakkında nas bulalım. Hadis nerede arkadaşlar? Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> men mate ve huve ya'lemu en la ilahe illallah dakhala'l cennet. Kim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 Nas gelmiş. Diğerleri, diğer naslar, ya ayet değil. Ee, nas, yani biz burada nas'tan kastımız illa hadis değil. Nas, dini nas. Ama diğerlerinde din bahsetmiş, iman bahsetmiş, yanında bu, bu türlü lafızlar gelmiş. Hani la ilahe illallah lafzı zikredip de yanında onun şartlarından herhangi bir tanesinin zikredilmesi şekliyle dördü var. Kim bu dördünü sayacak? bir.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 <gülüyor> mesela dediğimiz gibi Allah Kur'an'da buyuruyor ki mesela tevekkül. Ve Allahi fatevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz ne yapın? <gülüyor> Allah'a tevekkül edin. İman eşittir la ilahe illallah. Değil mi? Bunun içinde ne var arkadaşlar? Tevekkül. Tevekkül de şart. Khauf. <gülüyor> evet, khauf. Fe la tehafuhu ve kafuni in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz onlardan değil benden korkun. Tamam? <gülüyor>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 sözlü olarak Allah'tan gayrısına yani başkasına sarf edilmesi küçük şirktir. Tekrarlayayım mı? Hı. Bu şeyin Allah bir şeyin Allah'a has olduğu sabit olduktan sonra Allah'a has olan bu şeyin itikat etmek sizin sözlü olarak Allah'tan başkasına sarf edilmesi küçük şirktir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 Bukhari Müslüm'de i̇bn Ömer hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babası üzerine yemin eden bir adamı işitiyor. Diyor ki bu adama İnnallâhe yenhâkum en tah tahlifû bi âbâikum femen kâne hâlifen fel yehlif billâhi evli yasmud. Ne? Allah sizi babalarınıza babalarınız üzerine yemin etmekten ne yapar? Nehyeder, yasaklar. Siz, her kim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 Jaae rjul ila rasulillahı sallallahu aleyhi wa sallam min ahlı nijdin thāiru rāsi. Nijdeh lından, sadece dar mada bir kimse rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam'e geldi. İyi dinleyelim bu hadis'i. Diyor ki: نسمعو دويا صوته ولا نفقه ما يقول. Sesinin bu adamın sesinin uzalt uz, ultusunu duyuyor, fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Hatta dena min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe iza yes an Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı, meğer İslam'dan soruyormuş. Feqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 5 salavatin fi'l-yevm ve'l-leyl. Bu İslam'dan soruyor ya, Nebi sellem ne diyor? Gündüz ve gece içerisinde 5 namaz var diyor buna.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 neh yolunduğu hususunda birçok rivayet gelmiştir arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Demin de okuduk. Şimdi mesela men halifen fela yahlif illa billah. Kim Allah'a yemin kim yemin edecekse sadece ne yapsın? Allah'a Allah Allah yemin etsin. Buhari'm üstündeki hadis. Yine Buhari'm üstündeki başka hadis. İnna Allah yenhakum en bi abaykum. Allah sizin babalarınıza bakın burada baba lafzı da var. Ne bilsen onun babasını yemin ediyor.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 Nebis as yemin etmesinde herhangi bir sorun olmaz diyorlar. O yüzden yemin etmiştir. Anladık mı arkadaşlar? Bunu? Hüküm göre. Heh. Hüküm yani el-hukmu yeduru ma'a illetih ve adaman. Hüküm illetin varlığını veya yokluğuna göre değer kazanır. Diyorlar ki Allah'tan gayrısına yemin etmenin haramlılığındaki illet nedir? diyorlar. Allah'tan gayrısına tazim. Onu aşırı derecede ululama, yüceltmeyi içerdiği içindir illet budur.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 biz mesela bir şey söyleriz bir de arkadaşa ne deriz? inan ki bu böyle deriz mesela. İnan ki bizde ne ifade eder Türkçe dilinde? Evet. Tehkit. Evet. Olan olayı pekiştirme. Hadi Önemini geldi. ortaya koyma için kullanılmış. Mesela tehkit başka ne örnek verebiliriz Türkçeden? Gerçekten, Gerçekten değil mi mesela? Ya ahi falan ses tonlarımız da değil mi bununla belirtebiliriz? Mesela televizyonda diyelim ki anlık bir görüntü var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 Bir, bu nehilerin genelliği bu verilen ilk cevabı zayıf düşürüyor arkadaşlar. İlk verilen cevabı zayıf düşürüyor. Neydi ilk cevap? Tam cümle olarak kim yazdı? Kim cevap olarak hadiste geçen bu kısım. E, yemini ifade eden Bakti.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 Tabi bir sürü cevaplar var. Ben basit olarak geçiyorum. Dördüncü verilen cevap ne? Olayı tehkit etmek, pekiştirmek için. Olayı tehkit etmek, pekiştirmek. Dördüncü cevap ise tasavvur edilmesi mümkün olmayan bir cevaptır. Çünkü neden? Yeminin zaten kendisi nedir? Pekiş. Tehkittir, pekiştirmektir. Evet. Çünkü, zatın, çünkü zaten kasemin kendisi tehkittir. İkisini ayırt etmek için bu tehkittir, tehkittir. Yani iki tehkit nasıl olacak? Zaten nedir? Kasemin kendisi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 Bunun ismine muhaddislerden musalla alimlerinden bir kısmı zayıf ismini vermişlerdir. Her ne kadar senedi muttasıl da olsa çok önemli değil. Bu mustala ilmi ile alakalı Allahu Teala ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem.